Şeytan el Rajeem, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İmam alhamdulillah, <Sessizlik> ve nâtaâne, ve nâstâfîlû, ve nâûtû la abduhu eşerül umur muhtefatuh her her her her her her her her her her her her her her için her her her her her her her her her her her her her her her her her her her her bunları tevil etmek vacip olurdu ve selef de gözden şu anlamı, işitmekten şu anlamı kastediliyor diye bize tevil nakilleri ulaşırdı. Hasılı bu sıfatlara selef tarafından akla gelen hakiki anlamlar dışında anlam yüklenirdi. Ne var ki selef bu sıfatları tevil etmek için kabul etmiştir. Bu demek oluyor ki onlar bunları mecaza hamletmemiş, aksine hakikate hamletmişler ve bunlara olduğu gibi inanmışlardır. Ebu Bekir İsmail'i de şöyle demiştir. Allah sizi yücetsin ey mübarekler. Bilin ki ehli Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman etmektir. Kur'an-ı Kerim'in ve sayı hadislerin ifade ettiği her şeyi kabul etmek, hiçbir şeyi onlardan öncelememektir. Onlar Allah'a Esma-i ile yakarlayabileceğine, dua edilebileceğine, Gerek onun kendisi için belirttiği, gerekse de Resulünün onun için zikrettiği sıfatlarla mevsuf olduğuna, Adem'i kendi elleriyle yarattığına ve ellerinin açık olduğuna, ki bunun keyfiyetini bizler tasavvur edemeyiz, ve arşına istiva ettiğine, bunun da nasıllığı aklımızın kavrayış alanının dışındadır, bu şekilde inanırlar. Ebu İsmail, Yahya bin Ammarı şöyle dediğini işittim demiştir. İlim beş kısımdır. Dinin hayatı olan tevhid ilmi, Dinin gıdası olan nasihat ve zikirler, Dinin devası olan fıkıh ilmi, Dinin hastalığı olan selef arasındaki tartışma ve savaşlar, Dinin helaki olan kelam ilmi. Muhtemen şöyle demiştir, Ebu İsmail el Krallar ve zorbaların yanına onları umursamaksızın girer ve oradaki yabancı muhattislerle tanışıp onlara büyük ikramlarda bulunurdu. Bir defasında bana bu iş bundan başka işi olmayanların işidir demişti. Bununla hadis talep etmeye kastetmişti. Ve yine bir keresinde onun şöyle dediğini işittim. Hiri'yi sırf Allah rızası için terk ettim. Onu terk edeceğinin sebebi ondan sünnete muhalif bir takım şeyler işitmesiydi. Hiri Eşari mesabine göre kelam eğitimi almıştı. şehir İslam Ebu İsmail el-Herevi ise katıksız bir ehli hadisti. O kelamcılar sevmez ve onları cerh ederdi. Hiri'den yüz çevirmesinin sebebi de buydu. Yoksa Hiri Sika bir kimseydi ve Behaki'nin yanı sıra birçok alimin kendisinden hadis rivayet ettiği saygın bir şahsiyetti. Yahya bin Men'de şöyle demiştir. Edip Ebu Muzaffer kendisine sıfat hadisleri konusunda ne düşündüğü sorulunca sıfatlara iman edilir ve olduğu gibi kabul edilir demiştir. Abdul Abdülgafir'in Kimya'da Ebu Hamid el-Gazali'ye yaptığı eleştirilerin tamamı onun kitaplarının satır aralarında kabil istidlaldir, Yani istidlale edilmeye uygundur. Öyle ki Ebu Bekir i̇bn Arabi Gazali'yi kastederek şöyle demiştir. Üstadım Ebu Hamid felsefecileri yuttu ama onları kusmak istediğinde buna güç getiremedi. Yani felsefecilere e, reddiyeler vermiştir Gazali. Yani bunu yutmak, onları yuttu diyerek ifade ediyor mecazı Onlar kusmak istediğinde bunlara güç getiremedi. Yani onun pisikleri kaldı. Yani felsefecilere cevap verirken kelam yollarına girmiş olması kendisine bir takım olumsuz akidevi satmaları da sebep oldu. Kadı İyaz aleyh Sadefi'ye Gazali hakkında şunları yazmıştır. Üstad Ebü Hamid hoş olmayan haberlerle anılmıştır. O büyük tehlifler kaleme almış, tasavvuf yolunda aşırıya kaçmış ve kendisini sufilerin mezhebini savunmaya adamıştır. Bu konuda meşhur eserlerini kaleme almıştır. Bu eserlerinde değindi bazı konular tenkit edilmiş ve bir grup alim tarafından hakkında suizanda bulunulmuştur. Fakat elbette ki onun sırrını, yani kalbini en iyi bilen Allah'tır. Bölgemizde, Maghrib'de sultanın emri ve fukağanın fetvası kitaplarının yakılması yönünde olmuş, bu emir ve fetva uygulanmıştır. <gülüyor> Alimler daima ihtilafa düşer ve iştahatlarıyla birbirini cerh ederler. Onlardan hataya düşenler mazur ve mecurdur. Yani ecir alırlar. Onların günaha girmeleri ise inat edip icmayı hiçe saymalarıyla olur. Elbette ki her şeyin ve herkesin dönüşü yalnızca Allah'adır. Ebu Hamid el-Gazali felsefeciler yeren Ettehafut isimli bir eser kalem almış ve bu kitapla felsefecilerin bütün zayıf noktalarını gün yüzüne çıkarmıştır. Bununla beraber bazı noktalarda İslam'a uygun olduğu zamanına kapılarak onların görüşlerini benimsemiştir. O hadis ilminden ve akıldan önce gelen nebevi sünnetlerden haberdar değildi. İhvanı safar Salillerine tutkundu. Büyük bir şekle onları mütalaa ederdi. Bu durum o dönemin amansız hastalığı <gülüyor> ve devası olmayan zehirdi. Eğer Ebu Hamid yani İmam Gazali büyük dahilerden ve sefkin muhlislerden olmasaydı mutlaka gitip giderdi. Bu kitaplardan sakının ve dininizin itikadınızın selameti için öncekilerin yaydığı şüphelerden kaçının. Yoksa hayrete düşersiniz. Yani şaşkınlığa düşersiniz. Kurtuluşu dileyenler umudiyete bağlı kalsın. Allah'tan yardım dilesin ve ona yakarsın ki İslam'da ayakları sağlam bir şekilde durabilsin ve sahabe ile büyük tabiini iman üzere vefat etsin. <gülüyor> Muvaffakiyet Allah'ta. İnşallah alimlerin güzel niyetleri onların kurtulmalarına ve affedilmelerine sebep olacaktır. İbn-i Salah, Ebu Hamide ilişkin tenkit edilmiş bazı önemli meseleler başlığı altında şöyle demiştir. Onun tehliflerinde mezheptaşlarının bile kabul etmeyeceği genel kanıya aykırı görüşler yer almaktadır. Bunlardan birisi mantık hakkında belirttiği şu görüştür. Mantık ilmi bütün ilimlerin mukaddimesidir. Onu ihata etmeyen, onu kuşatmayan hiçbir malumatına güven olmaz. Yani bu onun eleştirilen sözleri arasındadır. Mantığı böyle önemlisi sebebiyle. i̇bn Salah onun görüşünü aktardıktan sonra mantık hakkındaki düşüncesini şöyle reddetmiştir. Bu görüşün kabul edilecek hiçbir tarafı yoktur. Zira zihni sağlam ve salim herkes tabiatı gereği mantıklı bir yetiye sahiptir. Nice imam dahi üstad vardır ki mantıkla hiç iştigal etmemiştir. Gazali büyük bir imamdır. Alim olmanın şartı hatasılık değildir. Muhammed bin Velid Tartuşi İbn-i Muzaffer'e gönderdiği bir mektupta şöyle demiştir. Ebu Hamid'den bahsetmene gelince onunla bizzat görüşme ve konuşma fırsatım oldu. O saygın bir ilim ehlidir. Onda akıl ile fehmin bir arada bulunduğunu gördüm. O ömrünün uzunluğuna inat, bütün ömür ve zamanını ilim tahsil ve tedrisine adadı. Sonra tasavvufa yöneldi. İlmi ve ilmeğini terk etti. Hevatır ve kalp ilmiyle ve şeytanın vesveseleriyle uğraştı. Daha sonra felsefecilerin görüşlerine ve hallacın remizlerine daldı. Bu kahve müptekellimini, kelamcıları tenkit etmeye başladı. Öyle ki neredeyse dininden olacaktı. İhya'yı tehlif ederken hal ve Sufilerin rumzlarından da bahsetti. Halbuki bunlara ne aşina idi ne de vardı. Bu yüzden tökezleyip kaldı ve kitabını uydurma hadislerle doldurdu. İhya'da batıl bir takım hadisler vardır. Burası kesindir. Fakat onda çok hayır da vardır. Eğer onda felsefecilerin ve ihtilafa düşmüş Sufilerin ada, Rus'un ve züytleri bulunmasaydı hayırları daha saf ve berrak olurdu. Allah'tan faydalı ilim talep ederiz. Faydala ilmin ne olduğunu bilir misin? O Kur'an ayetleri ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ayetlere yaptığı nesedilmemiş kavli ve fiili tefsiridir. Allah Resulü aleyhissat vesam şöyle buyurmuştur: "Benim sünnetinden yüz çeviren benden değildir." Kardeşim yapman gereken Allah'ın kitabını tedebür etme, yani iyi iyiye düşünme, sahihini, Bukhari müslimin sahiplerini, ne sahinen sünenini, nebebinin Riyazu Salihini ve el eskarını sürekli okumandır. Bununla kurtuluşa erip felah bulursun. Fesebecilere köle olanın görüşlerinden, riyazat ehlinin vazifelerinden, riyazat ehliyle kast burada tasavvufçulardır. Yani e, riyazat spor manasına da gelir. Burada kast edilen, nefis terbiyesi için e, yapılan işlemlerdir. Riyazatla kast budur. Ruhbanların açlığından ve halvet hayatının döncülerine ait sapkınlık ifade eden sözlerden sakın Unutma ki hayrın tamamı müsamakar, yaşanabilir olan hanif dine, İslami öğretiler ve cibelere tabi olmaktır. Allah'ın yardımına öylesine muhtaç ve müştahıs ki Allah'ın bizi doğru yoluna ilet. İmam Sübki tabakatında da bulunan isnafsız hadisleri toplamış ve bu hadislerin sayısı 943'ü bulmuştur. Hafız Ebu fallu Abdurrahim el-Iraki, El-Muni Anhamlil Esvar Fi Tahrici Ma Fil İhyâ Minel Akbâr isimli eserinde, İhya'nın bütün hadislerini tahric etmiştir. Bu kitap ile beraber basılmıştır. Bu kitapta Hafız Iraki İhya'daki bütün hadislerin kaynağını ve derecelerini belirtmiştir. Birçoğunun zayıf veya uydurma olduğu yönde hüküm vermiş ve hadis diye rivayet edilen bazı haberleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden gelen bir rivayetini tespit edememiştir. Durum bu olunca müellifler, hatipler, müderrisler ve vaizler Hafız Iraki'nin tahricine bakıp sahiliğinden emin olmadıkça İhya'dan hadis alıp onlar delil göstermekten sakın maldırlar. Şam diyarının muhaddisi Ebüttin el Hasani şöyle demiştir. Bu son dönem muhaddislerinden birisi, Elbani Ravmullah'tan biraz önce yaşamış birisi. Tanınan hadis hafızlarından birini bu hadis sahihtir diye hakkında hüküm vermediği bir hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve e isnad etmek caiz değildir. Hadis hafızlarının sayı olduğunu belirtmediği bir hadis için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyen kişinin benim ağzımdan söylemediğim şeyleri söyleyen kimse cehennemdeki yerine hazırlansın hadisinin kapsamına girmesi ihtimali yüksektir. Ebu'l-Fereç İbnül Cevzi şöyle demiştir. Ebu Hamid, ihya'yı yazmış ve onu batıl hadislerle doldurmuştur. O, bu hadislerin batıllığından haberdar değildi. Keşif hakkında konuşmuş ve fakın kaydelerine riayet etmemiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü yıldızlar, ay ve güneşi, Allah Teala'yı perdeden nurlar diye yorumlamış ve onlarla bizim bildiğimiz gezegenlerin kastedilmediğini söylemiştir. Bu batınilerin söyledikleri türden bir sözdür. İbn-i Cevzi Ebu Hamid'in İhya'sına bir reddiye yazmış ve birkaç cilt olan bu eserini İhya diye isimlendirmiştir. Ebu Hasan İbni de ona İhya'ul Meyyit'in İhya'tir fil ala kitabil İhya'ını verdiği tek ciltlik bir reddiye yazmıştır. Alimler her dönemde ihtilafa düşmüş ve birbirlerine karşı çıkmışlardır. Biz heva ve caletinden hareketle alimlerizden nedenlerden değiliz. i̇bn Akil, El-Funu'nun adleserinde şöyle demiştir. Avam için en sayı itkat sıfat ayetlerinin zahirine inanmaktır. Çünkü onlar ispata ünsiyet duyarlar. Bunu onların kalbinden çıkardığımız zaman, onlar da saygı ve tazim duygularını uyandıran hayali ortadan kaldırmış oluruz. Bugün bir hak, diğer batıl olmak üzere iki tür zahir inancı vardır. Birincisi, şu şekildeki itikattır ki hak olan budur. Muhakkak ki o, işte, gören, isteyen, konuşan ve diri olandır. Onun yüzü hariç her şey helak olacaktır. Adem'i eliyle yaratmış, Musa ile konuşmuş ve İbrahim'i dost edinmiştir. Bunlara benzeyen diğer sıfatlarda da böyle anlamaktır. Bunları geri gibi kabul etmek, bunlardan asıl anlamlarını anlamak ve bunları asıl anlamlarına muhalif olan tevillerle tevil etmemektir. İkincisi, Batıl ve sapıklığa götüren şu zahir anlayıştır. Kişinin gayibi, görünmeyeni şahide kıyaslaması, yani görünene kıyaslaması suretiyle yaratanı yaratılana benzetmesidir. Allah Teala elbette ki böyle bir itikattan nezzettir ve daha yücedir. Bilakis onun sıfatları da zatı gibidir. Ona denk, ona zıt ve ona benzer hiçbir şey yoktur. Zatı ve sıfatları konusunda hiçbir şey onun gibi değildir. Bu konu alim olsun, avam olsun herkes için aynıdır. Allah en iyi bilenidir. <Gülüyor> Katade, Müslim bin Yasar'ın kelamla kader hakkında şöyle dediğini nahtetmiştir. Bu iki mesele derin iki vadidir ki yürüyen hiç kimse asla onların derinliğine ulaşamaz. Amelinden başka kurtarcısı olmadığına inanan kimse gibi amelde bulunur. Ve Allah'ın yazdığından başka hiçbir şeyin başa gelmeyeceğini bilen kimse gibi de tevekkül et. Hasan bin Amr, Talha bin Musarif'in kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. ''Eğer abdestli olmasaydım sana rafizilerin görüşlerini anlatırdım.'' Zaide şöyle demiştir. ''Mansur bin Mutemir'e oruçlu olduğum günlerde emirleri kötüleyeyim mi?'' diye sordum. Yani idarecilerin aleyhinde konuşayım mı diye sordum. Bana ''Hayır kötüleme'' dedi. Ona ya Ebubekir'e Ömer'e laf atanlar, onlar için ne dersin dedim. Evet, onlar hakkında konuşabilirsin dedi. Yani bunun sebebi, e, Selef'ten bazıları gıybet etmenin orucu bozduğu kanaatindeydiler. E, Zahide bin Kudami Rahimallah da Mansur'a, oruçlu olduğum günde yöneticilerin aleyhinde konuşayım mı dediğinde buna izin vermiyor. Çünkü bu gıybettir. Ama Ebubekir ve Ömer radyalanmaya dil uzatan veya sahabelerine dil veya bidatçı olan kimseler aklına konuşayım mı dediğinde, evet konuşabilirsin demiştir. Çünkü bu gıybetten e, değildir. Cafer Sadık'ın annesi Muhammed bin Ebubekir'in oğlu Kasım'ın kızı, bu Müferbe'ydi. Müferbe'nin annesi de Ebubekir radiyaların oğlu Abdurrahman'ın kızıydı. Bu yüzden Cafer, Ebubekir beni iki kere doğurmuştur derdi. O rafizileri gerek açık gerekse de gizli olsun her fırsatta dedesi Ebubekir'e laf attıklarını duyduğunda öfkelenmiş ve onlardan nefret etmişti. Cafer-ı Sadık, işte Şiaların da imamlarından sayıkları, İmam Cafer, Ebu Bekir radıyallahu anh da akrabalığı bulunan birisi, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu dil uzatanlara o karşı çıkıyordu. Yani rafızilere karşıydı. Rafızilerin tutumları şüphesiz ki böyleydi. Fakat onlar hevanın habiyeye cehenneme ittiği cahil bir topluktur. Onlara yazıklar olsun. Züheer bin Muaviye şöyle demiştir. Babam Cafer-i Sadık'a bir komşum senin Evbekir ve Ömer'den beri olduğunu ilan ettiğini söyledi deyince o şöyle dedi. Allah senin o komşundan beri olsun. Vallahi Allah'ın Ebu e olan akrabalığından dolayı bana fayda sağlayacağını ümit ediyorum. Evzai'de şöyle demiştir. Bir bidat ihtas edip de, verası baki kalan hiç kimse yoktur. Yani bir kimse bir bidat uydurduğu zaman o vera üzerine kalmaz. E, verası, takvası bozulur. Süfyan bin Uyeyne Man'ın şöyle dediğini anlat etmiştir. Mis'arı her gün bir önceki günden daha iyi görürdü. Muhammed bin saat şöyle anlatmıştı. Mis'ar'ın hizmet ettiği ibadete düşkün bir annesi vardı. Fakat Mis'ar mürce itikarına sahipti. Bu yüzden o öldüğünde Süfyan'a seviyor Hasan bin, Hasan bin Salih onun cenazesine katılmamışlardı. Evet. İrca yani mürcelik İtikadı şu üç anlamda kullanmıştır e, irca kelimesi. Büyük günah cehennemde ebedi kalacağına inanan mutezile, fasıkların akıbeti hakkında kesin bir görüş belirtmeyip onların durumunu Allah'a bıraktığı için ehli sünnete mürciye demiştir. Amelin imanın bir cüzü olmadığını, imanlar azalmayacağını söyleyen Ebu Hanife ve talebelerine, amelin imandan bir cüzü olduğunu ve imanlar da azalacağını söyleyen muhakkıslar tarafından mürciye denilmiştir. İman Allah'ı bilmektir deyip ima, e, iman dışında hiçbir itaatin fayda ve küfür dışında da hiçbir masiyetin zarar vermeyeceği görüşünde olanlara da mürciye edilmiştir. İşte bu son kısımdakiler zemmedilen ve din konusunda itham edilenlerdir. Yani hem iman artıp Azalmayacağını söyleyenler, Ebu Hanife ve e, tabileri. Bir de iman sadece Allah'ı bilmektir. İmanla beraber günahlar imana zarar vermez e, diyenler. Bunlar da kınanan mürciyedir. Abdülrezzak şöyle der. Sevri ile beraber oturduğumuz bir esnada oradan Abdülaziz bin Ebi Ravvat geçti. Bu da e, selefte, abid, ibadet ehli kimselerden birisiydi. Bunun üzerine Sevri şöyle dedi. O gençlik döneminde, ihtiyamlık döneminden daha fakihti. Böyle söylemesinin sebebi e, İbn-i Ravad'ın mürciye mezhebine meyletmesidir. Ebu Asım şöyle demiştir. İkrime bin Ammar Ebu Ravad'ın kapsını çaldı ve ey sapkın neredesin diye seslendi. Ahmet bin Naber onun hakkında şöyle demiştir. O mürciye itikadına sahip salih bir adamdı. Ata bin Müslim seviminin kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. Şam'da bulunduğun vakit Ali'nin, Kufe'de bulunduğunda da Ebu Bekir Ömer'in menkebelerini, yani onların faziletlerini anlat. Çünkü e, Şam'da Rafiziler, Şialar e, yoğunluktaydı. Eslafla e, Ali radıyallahu anın aleyhinde olan, Muaviye radıyallahu an taraftarları denebilir e, yoğunluktaydı. Orada Ali radıyallahu an'ın menkebelerini anlat, faziletlerinden bahset. Kufe'de bulunduğunda ise orada da e, Şialar hakimdi. Orada da Ebu Bekir Ömer radıyallahu an'ı faziletlerini anlat demiştir. Yani hangi beldede, hangi bidat maruf ve meşhursa oranın bidatine muhalif şeyleri, onların bidatlarını yok edecek şeyleri anlatmayı öne çıkarıyordu Selef. Şimdikiler ise bir yerde bulunan zaman aman itikadını gizle yani şiaların takiyesine benzer bir takıyı öneriyorlar. Buna da maslahat diyorlar. Bazen işte tevhidi öncelemek için, daha önemli meseleleri antatmak için onlarla ittifak ettiğin şeylerle hareket et, muhalefet ettiğin şeyleri gizle şeklinde yollar tutanlar var. Bunlar selefin yoluna aykırı şeylerdir. Bilakis herhangi bir beldede sünnete muhalif bir itikat veya amel yaygın olduğu zaman orada sünneti ihya etmek, cihat budur. Evet, burada görüldüğü gibi, i̇bn Bir Rabat gibi, daha önceki derste de e, örnekleri aktarılmıştı. daha başka kimseler de var. Salihlerden olmasına rağmen, e, itkadi bir meselede farklı bir görüşe sahip olması sebebiyle Selef bunları cerh ediyor ve onlardan teberri edilmesini, Hecir uygulanmasını öngörüyorlardı. Yine Sevri, yani Sevri Aymullah şunları söylemiştir. Bile bile bir bidatçıya kulak veren kişi, Allah'ın himayesinden çıkar ve kedi bırakılır. Herhangi bir bidat işten onu yanındakilerle paylaşmasın ki o bidat kalplerde yer etmesin. Yani bir bidat görüş ortaya konulup da yani kitapta, sünnette yer almayıp sahabenin üzerinde bulunmadığı bir görüş insanlara nakledilmesin ki, yani nakledilecekse de kuvvetli delillerle reddedilerek nakledilir ancak. Böyle olmadıktan sonra işte falanlar şöyle diyor, kaderliler böyle diyor diyerek bu görüşleri için bu şekilde bırakmak başkalarına kalplerine bu bidatlerin yerleşmesine sebep olur. Selef alimlerinin ekseri bu durumdan sakındırmıştır. Çünkü kalpler zayıftır, şüpheler ise yaman ve fırsatçıdır. Ebu Davud Esticli, Selam bil Ebu Muti'nin şühe dediğini etmiştir. Haccacın amel defteriyle Allah'ın karşısına çıkmayı, Amr bin Ubeydinki ile çıkmaya tercih ederim. Yani haccac Zalim'i biliyorsunuz bu adam günahkar, Fasık zulmeden bir adamdı. Pek çok masum kan dökmüş birisiydi. Onun amel defteriyle Allah'ın huzuruna çıkmayı tercih ederim ama Amr bin ile çıkmayı istemem diye. Amr bin Ubeyd ibadet ehli kimselerden olmasına rağmen kaderiye görüşünde olan birisiydi. Yani itikadi bir pisliği, ameli pisliklerden daha tehlikeli olduğuna işaret ediyor Züheyr el -Babi, selam selam-ım-mü'minin şu edenini etmiştir. Cehmî sahip olanlar kafirdirler. Onların arkasında namaz kılınmaz. Yani cehmiyeler Allah'ın sıfatlarını inkar edenlerdir. Mesela Allah'ın eli yoktur, yüzü yoktur, istivası yoktur diyenler, kelamı yoktur, Kur'an mahluktur böyle sözler söyleyenlerdir. Bunların arkasında namaz da caiz değildir. Ahmed bin Hanbel'e kendisinden aktarılan iki görüşten daha kuvvetli olanına göre böyle demektedir. Cemmiye Allah'ın yüce sıfatlarını inkar eden ve Kur'an mahluktur diye çıkadır. Said bin Abdilcabbar Malik'in şöyle dediğini nakletmiştir. Bana göre kaderi olanlardan tevbe etmeleri istenmelidir. Yani onlara istitabe uygulanır. Eğer tevbe derlerse ne hala, yoksa öldürülmelidirler. Cafer bin Abdullah şöyle demiştir. Biz Malik'in meclisindeydik. Bir adam geldi ve ona, ey Ebu Abdillah, kuran kendi Rahman Arşa istiva etmiştir denilmektedir. Nasıl istiva etmiştir diye sordu. Malik bu soruya öylesine içerledi ki, daha önce böyle bir şeye bu kadar içelememişti. Bakışlarını yere dikti ve elindeki bir çubukla toprağa kazımaya başladı. Bu durum alnından teller akıncaya kadar devam etti. Daha sonra kafasını kaldırdı, elindeki çubuğu fırlattı ve bunun keyfiyeti, nasıllığı idrak edilemez. İstivada meçhul, bilinmeyen bir şey değildir. Ona iman etmek vacip, onun hakkında soru sormak ise bidattir. Zannımca sen bir bidatçısın deyip adamın çıkartılmasını emretti. Seleme bin Şebib'in rivayetinde Malik'in soru sorana sarf etti. Son cümle şöyledir: Korkar ki sen de sapıksın. Kadı yaz Malik'in biyografisinde şöyle demiştir. Hem İbn Nafi hem de Eşep şöyle demiştir. <gülüyor> Malike ey bu abdillah. Kur'an-ı Kerim'de yüzler vardır ki bugün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır buyurmaktadır. Allah'a gerçekten mi bakacaklardır diye sordum. O da evet hem de bu iki gözle diye cevap verdi. Bazıları ayette geçen naziratun yani bakan kelimesini munteziratun ile sevap yani sevap bekleyen diye açıklamıştır. Bunun üzerine Malik şöyle demiştir. Hayır onlar Allah'a bakacaklardır. Musa'nın Rabbim kendini bana göster seni göreyim sözünü duymadın mı? Sence o muhal olan bir şey, beyhudi yere mi istemiştir? Allah ona sen göremesin göremezsin demişti. Yani dünyada göremezsin. Çünkü dünya fanilik evidir. Fakat müminler beka evine, ahirete gittiklerinde bakilik kesmeden gözleriyle baki olan Allah'ı göreceklerdir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaktır. Yani bunu e, neden getiriyor Mutafifin Suresi 15. ayeti? Bu mahrum edilenlerin cezası Allah Azze ve Celle'yi görmekten, e, perdelenmeleridir. Demek ki mahrum edilmeyenler yani mevhum muhalife, ayetin mevhum muhalife Allah Azze ve Celle'nin e, kıyamet ahiret gününde görüleceğini devlet etmektedir. Eşref Mâlike'in şöyle dediğini nakletmiştir. Kaderi olanlarla ne evlenin ne de onların arkasında namaz kılın. İbni Kasım şöyle demiştir. Mâlike'in şu hadisleri rivayet edenlerin yaptıklarının doğru olup olmadığını sordum. Muhakkak ki Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Allah sakını yani e, baldırını açar, Allah yedini, elini cehenneme koyar ve oradan dilediğini çıkarır. O bu rivayetleri şiddetle inkar etti. Kim tarafından olursa olsun bunların rivayet edilmesini yasakladı. Ona ilim elinden bazı kimseler de bu hadisleri rivayet etmektedir denildiğinde mesela kim diye sordu. Cevap olarak İbn-i Aclan, Ebu Zinat'tan rivayet ediyor denildiğinde o İbn-i Aclan bu usulardan haberdar değildi. Hatta alim bile değildi dedi. Malik'in bu sözlerini aynı zamanda Miktam-ı Ruhaini'de i̇bn Gamr ve Haris bin Miskin'den rivayet etmiştir. İmam Malik bu rivayetleri nezdinde sabit olmadığı, kendisine muhtasılık olarak ulaşmadığı için inkar etmiştir. Bu yüzden o mazurdur. Salihay'ın sahipleri yani Mukhar ve Müslim İlk iki rivayet etmişlerdir. Üçün üstüne gelince ona bu lafızla hiçbir kaynakta rastlamadım. Bu ve benzer rivayetlerde bizim görüşümüz ikrar ve imrar yani zahirine göre idrak edilip onlardan muradın ne olduğunu masum ve sadık söyleyenine, Allah Resulüne bırakılmasıdır. Habib bin Ebi Habib Malik'in kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. ''Rabbimizin emri nuzul eder. Ancak o daimidir, zahir olmaz.'' Salih şöyle demiştir. Bu görüşü Yahya bin Bukiye'le zikrettim. O güzel, Malik'in böyle dediğini daha önce işitmemiştim dedi. Evet, Zehbi diyor ki, Salih'i tanımıyorum. Fakat Habib meşhurdur. Malik'ten gelen yardım ve sağlam rivayet, Velik bin Müslim'in şu rivayetidir. Malik'e sıfat hadislerini sordum. Bana onları geridi gibi anla ve tefsir etmekten sakın dedi. Anlaşılan o ki eğer Habib'in rivayeti sayı ise Malik'in bu konuda iki farklı görüşü vardır. Hasan bin Ruşeyk, Nesai'nin şöyle dediğini nakletmiştir. Allah, Resulü'nün ilmi için şu üç güvenilir emanetçi tayin etmiştir. Şube, Malik ve Yahya'yı katta. Kadı Yaz, Man'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Malik bir gün ders meclisinden ayrılıp giderken, İrca'yı etikadıyla itham eden Ebu Cüveyri yardımında bir kişi arkasından ona yetişip beni dinler misin dedi. Malik ona, beni aleyhine tanıklık yapacaklardan kılma dedi. O Allah'a yemin ederim ki ben yalnızca hakikat istiyorum. Eğer sizin görüşünüz doğruysa onu söyleyin dedi. Malik, "Eğer ben beni yenersen ne olacak?" deyince adam, "Bana tabi olursun." dedi. Malik, "Eğer ben seni yenersen?" dediğinde adam, "O zaman sen bana ben sana tabi olurum." dedi. Malik, "Eğer başkası gelip ikimizi yenerse?" dediğinde ise adam, "O zaman ona tabi oluruz." dedi. Bunun üzerine Malik ey filan Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tek bir din ile gönderdi ve ben senin oradan oraya oradan oraya geçip durduğunu görüyorum dedi. Yani din konusunda, itikat konusunda e, tartışmalardan sakınıyordu. Yine Malik'in şöyle dedi rivade edilmiştir. Dinde cedelleşmek insanı gösteriş yapmaya sürükler. İlmin nurunu giderip kalbi katılaştırır ve geride kin bırakır. Yezid bin Zürey, sünnete tabi olan hadis elinden bir kişiydi. Abdülvaris'in derslerine katılan bizim meclisimize yaklaşmasın derdi. Çünkü Abdülvaris kaderi görüşlerine sahipti. Abdullah bin Mübarekin şöyle dediği rivade edilmiştir. Miskinlerin meclisinde bulunun, bidat sahibi insanların meclisinden ise uzak durun. Yani işi gücü olmayan aylak kimselerin meclisinde bulunabilirsin ama... Fidat sahibi insanların meclisinden uzak durun demiştir. Abdullah bin Mübarek yine şöyle demiştir. Biz Yahudilerin ve Hristiyanların sözlerini aktarabiliyoruz ama Cehmiye'nin sözlerini ağzımıza alamıyoruz. Ali bin Hasen bin Şakit şöyle demiştir. Abdullah bin Mübarek'e Rabbimiz nasıl bilinir diye sordum. O gökte arşın üstündedir dedi. Ona Cehmiye de böyle diyor dedim. O hayır biz Cehmiye'nin dediği gibi Allah burada bizimle beraberdir demiyoruz dedi. Cehniye, allah Teala her yerde olduğuna inanır. Selef ise onun ilmiyle her yerde olduğunu söyler. Buna şahitleri getirirler. O nerede olursanız sizinle beraberdir. Yani ilmiyle beraberdir. Ve derler ki, o Kur'an ve sünnetin ifade ettiği gibi arşa istiva etmiştir. Kendi döneminin üstadı Evzai şöyle demiştir. Biz ve tabiinden birçok kişi şu görüşteydik. allah Teala arşın üstündedir. Sünnetin onun için zikrettiği sıfatlara iman ederiz. Her tayfeden ehlinin malumudur ki, selebin mezhebi sıfat ait vadislerini tevil, tahril, teşbih ve tehkif etmeyip zahire göre kabul etmektir. Zira hakikat çünkü sıfatlar hakkındaki kelam alan zatı hakkındaki kelamın bir dalıdır. Ve Müslümanlar katiyetle bilmektedirler ki, yaratıcı hakiki olarak vardır ve benzersizdir. İşte aynen böyle onun sıfatlar da mevcut ve benzersizdir. Abdullah bin Ahmet şöyle der. Bir kişi Abdullah bin Mübarek'e cehniyeye o kadar beddua ediyorum ki haksızlık mı yapıyorum diye Allah'tan korkmaya başladım dedi. O da cevabım korkma onlar semadaki ilahının hiçbir şey olmadığını söylerler dedi. Ala bin Esvet de şöyle demiştir. İbn-i Mübarek'in yanında cehnin bahsi geçince şöyle dedi. İnsanlar cehenneme davet etmeye gelip de ismi cehennemden türemiş olan bu şeytana şaşırıyorum. Yani cehin kelimesine... E Cehennem kelimesine e, ondan türemiş olduğunu söylüyor. Cehenn bin Safran ismini. Abdüslamet Mevriye, Fudail'in şöylerini işittim demiştir. Allah bir bidatçı severin amelini boşa çıkarır, yok sayar. Ve İslam'ın nurunu onun kalbinden çıkarıp alır. Onun tek bir ameli Allah'a yükselmez. Mümin, mümine, müminin mümin kimseye bakışı kalpleri patlayıp parlatır. Bidatçıya bakmak ise kişiye körlük verir. Bidatçı'nın meclisinde bulunanlar hikmetten mahrum bırakılırlar. Ebu Bekir bin Abdurrahman bin Affan, Bekir Abdurrahman bin Affan şöyle demiştir. Süfyan bin Uyeyne kendisine bişren merisi kıyamet gününde Allah'ın görülmeyeceğini söylüyor denilince şöyle demiştir. Allah onun cezasını versin. O Allah'ın şu ayetini işitmemiş mi? Hayır onlar şüphesiz o gün Rablerinden mahrum kalmışlardır. Onu görmekten mahrum kalmışlardır. O gün dostu da düşmanla mahrum kalırsa dostun düşmana karşı ne üstünlüğü kalır? Yine şöyle demiştir Abdurrahman bin Affan. Bişir El Merisi'nin minada tutulduğu sene Süfyan bin Uyeyn'in öfkelendiğine ve hutbede şöyle dediğine tanık oldum. Bunlar kader ve itizal hakkında konuştular. Biz de kavme, halka ve talebelere onlardan sakınmalarını emrettik. Biz alimlerimizi Amr bin Dinar'ı, Muhammed bin Münkedir'i, Eyyub bin Musa'yı, Ameş'i, Misar'ı gördük. Onlar Allah'ın kelamından başka bir şey bilmezlerdi. Biz de Allah'ın kelamından başka bir şey bilmeyiz. Allah'ın laneti buna aykırı söz söyleyenin üzerine olsun. Bunların sözleri Hristiyanlarınkine o kadar çok benziyor ki onların meclisinde bulunmayın. Ahmed el-Icli şöyle demiştir. Ebu İsa el-Fezari, Sika, sünnete iktiba sahip salih bir kişiydi. İskenderiye halkını eğitip onlara sünneti öğretmişti. Orada söz sahibiydi, emreder ve nehyederdi. İskenderiye'de Biladevinden bir kişi girdiğinde onu oradan çıkartırdı. O geniş bir hadis bilgisi yanında engin bir fıkıh kabiliyetine de sahipti. Sultana emirler verir ve ona yasaklar koyardı. Bir defasında ona 240 kırbaç vurmuş ve bu durumda içerleyen evzayı öfkelenip onun hakkında elleri geri konuşmuştu. Ali bin Elmedin'i Pişir bin Nüfattal hakkında şöyle demiştir. O günde 400 rekat namaz kılar, bir gün oruç tutar, bir günde tutmazdı. Bir defa onun yanında Cehmiye itikadına sahip birisinden bahsediyordu. O, Bahsetmeyin şu kafirden diye tepki gösterdi. i̇bn Medini Abdurrahman bin Mehdi'nin şöyle dediğini aktarmıştır. Bidatinde önde gelen ve bidatne davet eden kimseleri terk et. Ebu Bekir bin Ebu Esret şöyle demiştir. Yahya el-Kadda'nın huzurunda Cehmiye'den bahsedilince i̇bn Mehdi'nin şöyle dediğini işittim. Onlarla ne evlenirim ne de arkalarında namaz kılarım. Ali bin Medini şöyle demiştir. Bir gün Hüceymiye'ye uğradım. Onun elindeki bir tomarda yazılı olan hadisleri rivayet ederken buldum. Ona bu hadisleri işittin mi diye sordum. Hayır bunlar satın aldım ve içindeki hasen hadisleri rivayet ediyorum dedi. Ona Allah'tan korkmuyor musun? Sen kulları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylenmiş yalan olan sözlerle mi Allah'a yaklaştırıyorsun dedi. Hüceymi hadisin ne olduğunu bilmezdi. Fakat o salih bir kişiydi. Kader meselesine daldığı için inhiraf etmişti. Sufilerin batıl sözlerinden Allah'a sığınırız. İttiba dışında hayrı yoktur. Yine ittiba yalnızca sünnetleri bilmekle mümkündür. Harun bin Abdullah şöyle demiştir. Vekî kadar huşu sahibi olan kimse görmedim. Fakat Abdülmecit bin Ebir Ravad ondan daha daha huşu sahibidir. Vekî'in huşusu hadisteki o beraber onu önde gelen ilmehinden kılmıştı. Fakat şu mürcinin yani İbni Ebir Ravad'ın, Allah ona affetsin, Bizi ve sizi sünnete mukarifetten korusun. İbn-i Rabat'ın huşusu ona fayda vermedi. Bu ümmetin azımsanmayacak sayıda alimleri irca itkânına sahipti. Fakat onlarınki mezhep sayılabilecek kadar harf olan bir irca Onlar Bunlar şöyle derlerdi. Ben şu anda Allah'ın nezdinde hakiki bir müminim. Fakat itiraf ederim ki son nefesini mümin olarak mı, kafir olarak mı vereceğini bilmem. Asıl yadırgana mürcenin kulatlarının itikadıdır. Onlar iman kalbin inanmasıdır. Namaz ve zekat terk eden, içki içen, zina eden, katil ve bunlar bunların benzerleri imanlar kârlı olan müminlerdir. Kesinlikle azap görmeyecek ve cenneme girmeyecekler derler ve şefaat hakkındaki mütevatir hadisleri inkar ederler. Bu itikatları ve fasklara ve eşkıyalara helak ezci günahları işlemek konusunda cesaret vermişlerdir. Hataya ve hezmete mahkum olmaktan Allah'a sığınırız. Müzeniyenin şöyle dediğini işittim, diyor. Şafi gelmeden önce kelam ilmi tahsil ediyordum. O geldiğinde ona gidip de kelam meselesi sordum. Bana nerede olduğunu biliyor musun diye sordu. Evet Fustat Mescidindeyim dedim. Sen şu an Taran'dasın dedi. Taran Kızıldeniz'de bulunan ve neredeyse hiçbir geminin sağlam kalamadığı bir yerdir. Sonra bana fıkhi bir mesele sordu. Cevap verdim. İtiraz etti ve cevabın yanlış çıkardı. Başka bir cevap verdim, ona da itiraz edip yanlış çıkardı. Öyle ki verdiğim her cevaba itiraz edip onları yanlış çıkarıyordu. Daha sonra bana şöyle dedi, düşün bu fıkıhtır. O fıkıh ki kitap, sünnet ve yorumlar gibi geniş açıklayıcı bilgi içeren kaynaklara sahiptir. Durum böyleyken meselelerinde bu kadar ihtilaf yapılabiliyor. Alemlerin Rabbi hakkında kelam etmenin tehlikesini sen düşün. Bu öyle bir alandır ki onda tökezlemeyen çok azdır. O günden sonra kelamı terk edip fıkıh ilmine yönelin. Yine müzenin diyor ki Şafi'ye bir kelami mesele sorduğunda bana şöyle dedi. Bana hata yaptığım takdirde hata yaptım diyeceğim meseleler hakkında soru sor. Hata yaptığımda küfre girdim diyeceğim konuları sorma. Revi şöyle demiştir. Şafi'nin şöyle demişti. Rafizilerden daha yalancı şahitlik yapan kimse yoktur. Rafizilerin ve diğer bidat fırka mensuplarının naklettikleri rivayetleri dikkate almayız. Zira bunların çoğu batıl, yalan ve iftiradır. Batıl şeyler rivayet etmek ve sahi ve müsnet kaynaklardaki hüccet niteli haberleri inkar etmek rafızlığın adetidir. Ne zaman ayrılacak sarhoşlar sarhoşluklarından? Bukhari şöyle demiştir. Bir grup insanın Muhammed bin Yusuf el yanına girdiğini gördü. Kendisine bunlar müvci denilince çıkarın onları dedi. Daha sonra onlar tevbelip geri döndüler. Ahmet bin Abdel'in amcası hacca gittiğini 221 senesinde asker ve babek arasında bir savaş vuku bulmuştu. Han Bey bize o sene Kabe'nin örtüsünde onun benzeri hiçbir şey yoktur, o latiftir, hadirdir diye yazılmış olduğunu haber vermişti. Bunu Ebu Abdullah'a anlattığımda, yani Ahmet bin Hanbel'e anlattığımda Allah o habisi yani İbn-i Biddu adı kahretsin, Allah'ın kelamını bile tarif etmiş dedi. Çünkü ayetin doğrusu ve huve semiul basir o görme işitendir şeklindedir. Yani semiun basir sen, sen ve basar e, görme ve işitme sıfatlarına da Allah azze ve celle'nin. İne Ebi duat tıpkı cem'in safvanın e, hazımsızlığı gibi bir şey yapmış demek ki. Ayet değiştirerek latifül habir şekline getirmiştir. Ahmet bin Ahmed şöyle demiştir. Kelami meselelerle iştigal eden iflah olmayacağı gibi Cehmiye'ye temayül etmemesi de mümkün değildir. Yani bu kelam, felsefe, itikadi meselelerde yorumlara giren kimse Cehmiye'ye meyleder. Ahmet bin Ambele makamla Kur'an okumanın hükmü sordu. Bu bidattır, önceden, öncekilerden iştirilmemiştir diye cevap verdi. Bir kişi mütevekkile yani halifeye Ahmet bin Ambele'nin evinde Ali radıyallahu anh'ın soyundan birinin saklandığını ve Ahmet bin Hanbel'in onu teşhir edip ona biat edeceğini içeren bir iftira iletilmişti. Bizim bu iftiradan haberimiz yoktu. Bir yaz gecesi, <gülüyor> henüz uykuya dalmıştık ki <gülüyor> bir gürültü ve kargaşa duyduk. Baktık ki Ebu Abdullah'ın evinde alevlerini hissediyor. Oraya koştuk. Ebu Abdullah'ın yani Ahmet bin Hanbel'in geceliğiyle orada oturduğunu ve yanında halifenin ulağı Muzaffer el-Kelbi ve daha başka kişilerin bulunduğunu gördük. Ula halifenin mektubunu okudu. Bu yanında Ali'nin soyundan birini tuttuğu ve ilk fırsatta onu ilan edip ona biat edeceğini duyduk diye başlayan uzun bir mektuptu. Mektup okuyup bitirdikten sonra Muzaffer Ebu Abdillah'a ne diyorsun diye sordu. Ahmet bin Abel böyle bir şeyden haberim yok. Aksine <gülüyor> zorlukta ve darlıkta dinç etme yorgunken ona itaatı hep fars ve onu daima kendime tercih ettim. Ben gece gündüz onun muvaffakiyeti için Allah'a dua ederim dedi ve daha pek çok şey söyledi. Muzaffer Mümlen emiri sana yemin ettirmemi söyledi ve ona üç tarafa yemin ettirdi. Daha sonra askerler onun evinin geri kalanının tamamını, kütüphanesini, ev halkını, kadınları tek tek aradılar. Hiçbir şey bulamadılar. Allah Teala kafirleri öfkeleriyle geri gönderdi. Bu durumu Mütevekkil'e bildirdiler. O bundan memnun oldu ve Ebu Abdullah'a iftira atıldığını anladı. Bu iftira ona, bu iftirayı ona bidat elinden biri atmıştı. Ve o daha hayattayken iftirası gün yüzüne çıktı ve rezil oldu. O İbn-i Selci'ydi. İftirayı atan kişi. Gündar ve Muhammed bin Ermusenna şöyle demişlerdir. Biz Alman bir hocadan ders alıyorduk. Bağdat'ta Kur'an mahluktur diye bir görüş ihtiyaç edilince eğer Kur'an mahluk değilse Allah'ın sadrındaki, ezberindeki bütün ayetleri silsin dedi. Ondan bunlar istiğince onu terk ettik. Aradan bir müddet geçtikten sonra onunla karşılaştık. Ona ey Kur'an ne yaptı diye sorduk. Ezberinde ondan hiçbir şey kalmadı dedi. Biz İhlas Suresi'te mi kalmadı diye sorduğumuzda başkası okurken ancak hatırlayabiliyorum dedi. Yani kendi bedduasıyla musibete uğramıştır. Bir Sufiye ancak hadislere yoğunlaşmışsa güven, yani hadis ehliyse güven, hadisten uzak olanı gördün mü sevinme, Özellikle de bu kimse hadisteki cahatiyle beraber bir de sufilerin saçmalıklarına ve batiniyilerin denizlerine düşkünse Allah'tan selamet dileriz. Evet. Bugün de burada bırakalım devam edeceğiz inşallah. Subhanakallah müebendik ve şerilenlerden farklı kişileri terim ve farklı kişileri deyiş.